Efendim 22 Mayıs pardon 12 Mayıs 2023 95.0 açık radyodayız. Her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan önce sağlık programı canlı yayındayız ve deprem konuşmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda iki değerli konuğumuz var. Ayşegül'den rica edeyim yine konuklarımızı tanıtması. Evet, iki değerli konuğumuz var. Bizim konuklarımız birden fazla kesep programlarımıza çıkar. Şimdi ilk kez duyacağınız iki isim var bizim programımız için. Tabii ki çok duyduğunuz isimler ama. Çok da sıfatları var. Ben o sıfatların hiçbirini söylemeyeceğim. Tek bir sıfatlarıyla tanıtış, tanıtacağım. Çünkü deprem günlerinde 6 Şubat'tan sonra bizim en çok ihtiyacı, ihtiyaç duyduğumuz konu Umuttu. Umut doğuran bir oluşum oldu ihtiyaç haritası. İhtiyaç haritası kurucularından Ali Ercan Özgür ve Mert Fırat bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hoş bulduk merhaba. merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi Ayşegül ciddi önemli sorularla başlayıp sizden yanıtlar bekleyeceğiz ama ben baştan bir şey sormama izin verin lütfen. Ya bu kadar iyi şeyler yapıp bu kadar yıpranmamayı nasıl beceriyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hocam tüm ustası olarak bir el, ileride siz daha iyi bizi geliştireceksiniz. <gülüyor> Şimdi ligiyiz. Aynen bizi vallahi bu aktiviteler yani bir şey aktif hayatta aktif olmak bizi bir şekilde ayakta ve canlı tutuyor. Ee, o bize başka bir motivasyon yaratıyor tabii. Ee, ama tabii ki bazı şey, arzalar ve şeylerde yaratıyor tabii. Aşınmalar da yaratıyor, yaratmıyor değil. <gülüyor> ama okumunda Mert daha sağlıklı yani. Kalkıyor, erken kalkıyor, daha uyumlu koşuyor, yürüyüş, sporunu aynen, yapıyor. Bu konuda biraz daha kötü bir karneye sahibim ama <gülüyor> bizde moral, motivasyon, hakikaten gönüllülerden ve insanların, yani sizin de az önce söylediğiniz gibi hani, e, teveccüh ettiniz. Ama o, onları duymak herhalde bizi e, içsel olarak... E, mutlu ve güçlü olmaya devam ettiriyor. Evet. Sağ olun. Peki. Çok güzel yaptıklarınız tabii ki. Evet Ayşegül, başlamıyorum. İhtiyaç haritası fikri şahane bir fikir. Ee, bu fikir nasıl doğdu diye soracağım. Gerçekten çok iyi yürütüyorsunuz. Bazen çok iyi fikirler, yanlış insanlarda kötü gider. Ama siz hem doğru insanlarsınız, hem şahane bir fikir. Bu fikir nasıl doğdu? Ya aslında bizim ortak bir arkadaşımız vardı. Ee, bizimle de çalışıyordu. Birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Ee, şimdi başka işlerde e, çalışıyor. Ee, ihtiyaç haritasında kurucu ekiplerin içindeydi aslında bizimle birlikte. O süreçte e, ben hep böyle bir bu öğren, öğretmen ihtiyaçlarının böyle giderildiği, öğretmen öğrendiği ihtiyaçlarının giderildiği forum siteleri vardır. Eski. Ee, böyle on yıl öncesinde. Onlara böyle çok e, takip eder ama bir türlü e, böyle şeyini de e, teyit olmadığı için de aslında işin içinde ...nasıl ilerlediği noktasında biraz böyle tedirgin olurdum ve keşke öyle bir ihtiyaç listesi olsa diye e, bir heyecandaydım. Bir de bir halk evi geçmişi var. Halk evinde de böyle bizim aslında e, yani böyle 30 şehirde halk evlerinin şubesinde olduğu bir evrede... ...ihtiyaçların böyle farklılaştığı ve birbiriyle destekleşebileceği bir potansiyel var. Dolayısıyla ben hani acaba nasıl yapabiliriz bunu diye böyle düşünüyordum bir, bir şekilde... Ee, bir de yani çok tabii, e, çok fazla sivil toplum örgütüyle çalışmış olmaktan dolayı zamanı kötü yönettiğimi düşünüyordum. Kendi hayatımdaki zamanı ve verimliliği kötü yönettiğimi düşünüyordum. Bütün bunlarla ilgili böyle düşünürken bir gün yine işte Elif'le konuşurken paylaşırken bunları dedi ki senin dedi e, Ali Ercan'la tanışmaya ihtiyacın vardı. O da dedi senin gibi dedi, sürekli böyle konuşuyor e, bu konuları Aynen. ve de aynı dertlerden muzaripsiniz Üstelik de adam hani bu konuda e, akademisyen ve doktor ve dedi, o da harita düşünüyor. Senin harita haritayla düşünüyor. Sonra biz Ali e, bizim ofiste, Cihangir'deydik o zaman film ofisinde, ta, e, buluştuk. Böyle bir saatliğine bir randevu yaptık. Dedik işte 12 ile bir arası e, işte konuşuruz. Sonra bir saat, dört saat oldu. Sonra dört saat, işte şimdi yedi yıl oldu, sekiz yıl oldu. E, ilk önce böyle o dört saat içinde hayallerimizi paylaştık. Sonra aynı ofisi paylaştık. Aynı ofisleri, sonra aynı binaları paylaşmaya başladık. Şimdi şirketleri, hayatları falan derken iş buralara kadar geldi. Yani aslında bizim için e, bir ihtiyaçtan doğdu. O ihtiyaç da böyle bir hem, hem yoldaşlık hem böyle e, böyle kardeşlik hem böyle bütün iş arkadaşlarımızın e, sistemle birleşmesi. E, ya bizim de ihtiyacımız zaten ihtiyaç gerçekten. Bir de onun yarattığı çevresinde oluşturduğu ekosistem ee, bize de iyi gelecekti. Yani sadece Türkiye'ye ya da işte bizim e, etrafımızdaki paydaşlarımıza değil, e, aslında en çok e, kurucularına iyi gelecek bir şey olduğunu düşünüyorduk açıkçası. E, her şeyi doğru yönetmek bağlamında. Öyle doğdu diyebiliriz. yani, yani, yani bizim, hani, Sadece benim perspektifim. <gülüyor> <yani, gülüyor> benim için yani özellikle hani bizi buluşturan Elif sağ olsun tekrar e, bana da aynısını söyledi. Senin Mert'le tanışman lazım. Yani aslında birbirimizden habersiz hani Manuel Castells'in o eş zamanlılık şeyi var ya yani eş zamanlı yani evet. birbirimizden habersiz ama hem Türkiye ile ilgili hem işte yaşadığımız geçmişlerle ilgili çok benzer hayaller kurmuşuz. hani Mert tabii tüm Türkiye'de tanınan ve güvenilirlik açısından çünkü böyle bir hani fikri söylediniz ya yani bu fikir nasıl ortaya çıktı? Aslında yani böyle güvenilir bir yapı ama bir yandan da işte fikir iyi olsa da Hani bilinirlik, kullanılılık. Hani bugün Türkiye'de birçok uygulama yapılıyor. Gençler var. Birçok çalışma yapıyor. Ama o fikirlerin kalıcı olması, sürekli olması ve toplumla buluşması tabii zor oluyor. Biz de onları keşfede keşfede aslında bu süreci devam ettirdik. Hani her adımda böyle bir şey öğrendik. Öğrendikçe onu kattık. Hani i̇htiyaç haritası o anlamda böyle bir hem bizim ihtiyacımızdan hem de bir toplumun da aslında ihtiyacıymış. Dünyanın belki de ihtiyacıymış. Şimdi yakın zamanda Londra'daydık yani orada da işte yaşam koşulları özellikle okulların ihtiyaçları oradan da davet ediyorlar. Şili, işte Afrika biz dedik ki aslında yani zamanın ruhunu da okuyan ama zamanın da ötesinde mekanların da ötesinde bir şeyi birlikte oluşturmuşuz. O anlamda da galiba bizi de şey yapan o keşfetmek yani hem birbirimize güvendik ve hem de birbirimizden öğreniyoruz, birbirimizi besliyoruz. Ama bu aynı zamanda da işte ürettiğimiz yapılara, ekosistemlere kapsayıcı ve dahil edici de büyüyor aslında. Yani sadece ikimiz değil. işte evet. Az önce Mert çok güzel dedi. Hani hem kendi iş arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız, yeni yolda tanıştığımız, ihtiyaç atısı vesilesiyle tanıştığımız yepyeni insanlarla kolektif bir yapı oldu. Maalesef tabii afetler dönemine denk geldik, COVID'e denk geldik. Ama hepsinde de adapte olup bununla ilgili... Biz nasıl dönüşebiliriz? ihtiyaç haritası nasıl dönüşebilir? Çok hızlı karar alıp, çok hızlı deneyip, çok hızlı öğrenip diye özetleyebiliriz aslında. İhtiyaç evet, haritası doğuşu ve gelişimini belki. Hayatını böyle anlam arayışında olan birçok insan da yolda hani, e, karşımıza çıktı. Ve onlarla birlikte de e, güçlendik. Afetler de gerçekten bize çok e, pahalı öğretiler. Yani hani, Maalesef çok büyük kayıplar, can kayıplarımız... Maddi kayıplarımız e, oluyor, olmaya devam ediyor maalesef. Ama bir yandan da e, işte bizi güçlendiriyor e, bu anlamda. E, paydaşlarla bir arada tutuyor ve maalesef e, pahalı bir ders oluyor. Gerçekten öğreniyoruz, her daim öğrenmeye devam ediyoruz. Peki depremde yaptığınız çalışmalardan konuşacağız e, ama... E bütün bu bir araya geldiniz fikirler kuramsız olarak neler yapacağınıza neler yapabileceğinize karar verdiniz. Sonra ilk pratiğiniz İzmir depremi yoksa daha önce Denizli da depremi var. Ama biz ilk kuraklandı <gülüyor> hani Mert de o dedi ya 4-5 saatlik böyle evet. buluştuğumuzda ana konuştuğumuz şeylerden biri. Çünkü Mert hem 99 depreminde gönüllü olarak çalışmıştı. Ben avcılardaydım o Gölcük'te. Çalışmış hani geçmişe döndüğümüzde. Hı. ilk konuştuğumuzda Van Depremi. Çünkü biz bunları konuştuğumuzda 2013-14 yıllarıydı. Van Depremi de 2011'de olmuştu. Orada da hani hem Mert işte az önce anlattığı öğretmenlerle ilgili ama o zaman da yani kendi o zaman kutu filmle beraber birçok şeye yardım e, götürmüşler. E, orada da yani bizim ilk konuşmamızda afet konusu vardı. Yardımlaşma, koordinasyon, buradaki verimsizlikler e, konusu. Benim de İngiltere'de Tesco'nun insani yardımların yönetimi üzerine ya yani bu sadece ya oradan da aldık ya bu sadece Türkiye'de değil dünyada da bir problem afetler zamanı ama ilk pratik olarak dediğiniz afet açısından e, biz bunu teorik konuşsak da e, Elazığ depreminde oldu. Evet Elazığ depreminde offline ve online olarak çalışan bir sistemimiz vardı yani e, 60'a yakın okulda 56 okulda da böyle aktif olarak hem deposunu hem operasyonunu yönettiğimiz bir sistemi aslında kurduk o tarafta. Ama tabii ki işte bu Van depremindeki aslında koordinasyonsuzluk, işte oradaki depoların kötü yönetimi, hatta şehirlerden gelen desteklerin aslında yanlış istiflenmesi falan gibi süreçlerden dolayı böyle ee, çok e, yazık olan böyle bir operasyon ve bir e, şey vardı aslında. İsraf da söz konusu bu depremde. O Türkiye'nin gözünün önünden gitmeyen e, fotoğraflardır gerçekten onlar. E, o, o da bizi iten şeylerden biriydi yani. yani depremden öncesinde e, bir şehrin 3 aşağı 5 yukarı yani ilk günde neye ihtiyacı olduğu bilgisi zaten genel geçer bilgi aslında. Bunu niye opera edemiyoruz ya da hani mevcut depolar, alanlar zaten 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Bunları niye aslında e, sınıflandırmıyoruz gibi. Aslında deprem ve afete dair önden oluşturabilecek stratejik e, hamleleri çalışmaya başladık. E, devamında da uygulamaya başladık açıkçası. E, o bize tabii bir adım e, ileride tutan bir şey oldu. Ve hani bu kaynağı da artık sadece kendimiz için değil, e, bütün sivil toplum içinde kullanabileceğimiz bir afet platformuna götürdü bizi aslında. Evet. Çok sağlam bir temele oturtuluyor tabii bu yaptığınız çalışmalar. Peki o zaman e, herhangi bir Afet'in yaşanmadığı X ilinin e, ihtiyaçları ya da olanakları gibi bir takım haritalar mı çıkartıyorsunuz siz e Biz aslında yani mevcutta bir haritamız olduğu için o haritanın içine zaten mütemadiyen ihtiyaçlar ve destekler Hı, giriliyor. Yani. E, o zaten bize bir veri seti oluşturuyor. E, ama e, bir öğrenme var ki yani o zaten genel geçer şehirler için geçerli olan e, genel bir ihtiyaç listesi var. O hangi şehir olduğundan bağımsız. E, ama tabii şehirlerin içinde de depo alanları, bizim çok rahatlıkla görebildiğimiz e, yerler, bizim kullandığımız teknolojiden dolayı. Esri diye bir e, aslında bizim teknoloji partnerimiz var. E, Esri de e, teknolojiden kaynaklı uydudan fotoğraf alabilen ve canlı veri e, sağlayabilen bir kurum. Oradan doğru biz zaten aynı saniye içine görebiliyoruz. Yani aslında biz üç aşağı 1 evet. şıkkı aynı saniye içinde yani depremden hemen sonra kaç binanın çöktüğünü o saniye görebiliyoruz. Öyle bir teknolojimiz var aslında. Özellikle bu ihtiyaç belirleme konusunda o kadar eksiğimiz vardı ki ben 99 depreminde tıp fakültesinden Adapazarı'na gitmiştim. Ve örneğin hiç bizim aklımıza enkaz altında insülini ya da tansiyon alıcı kaldığı için insanların... İlk ağızda oraya e, bu tarz ilaçların götürülmesi aklımıza bile gelmemişti. Ben geri dönüp o ilaçları almıştım. Çünkü e, ya şeker komasına giriyorlardı ya tansiyon sorunu yaşıyorlardı. Ya da e, örneğin su götürdüğümüz zaman böyle bir buçuk litrelik petlerde su götürdüğümüz zaman iki yudum alıp şişeyi atıyorlardı falan. Yani çok çok farklı şeyleri deneyerek gözleyerek öğreniyordum. Ayşegül bir soru daha alayım sonradan e, bir parça dinleriz belki. Tabii. E, tam aslında bahsedilen konuyu soracaktım. Ben e, bu şekilde organize iyilik çalışmaları, e, dernekler, vakıflar çok sayıda var ama ihtiyaç haritasını bu kadar ileri sıçratan sanki teknolojiyle kol kolalığı gibi geliyor bana. E, teknolojiden biraz önce bahsettiniz. Tabii ben bu ölçüde yararlanabildiğinizi bilemiyordum. E, ama bir teknoloji partneri olmuş olması sanki... Çok çok önemli, ee, şu, e, çağın ruhuna uygun dediniz, belki burada da çok uyum sağlıyor ihtiyaç haritası değil mi? Bu teknoloji partner diye, tek, teknolojinin desteğinden yararlanma. Kesinlikle, yani sonuçta aslında haritalar zaten vardı, hani ihtiyaç haritasından önce de evet. vardı. E, ama e, biz orada birazcık sosyal amaçla onu e, kullanmayı amaç edindik. Teknoloji ortaklarımız da aslında o anlamda o bakış açısını, kazanmış oldu. Şimdi hatta uluslararası ölçekte de onu çalışıyoruz. Çünkü veri ölçemediğiniz şeyi hesaplayamıyorsunuz. Ee, biz aslında orada e, sosyal sorunları ölçme, hesaplama, çünkü ihtiyaç haritası ilk kurduğumuz andan itibaren bize işte e, okul için teleskop isteyen öğretmen, e, evi için e, perde isteyen, ondan sonra birbirinden haberdar olmayan, alt yani üst sokakta iki komşu bir okulda destek istemesi. E, bunun gibi aslında komşuluk, mahalle, yani imec'e aslında özet olarak online bir imeceye biz taşıdık. Yani Türkiye'de zaten var olan yardımlaşma işte destekleşme unsurunu biz görünür kıldık. Yani hiç tahmin edilmeyen ihtiyaçlar, hiç öngörülmeyen ihtiyaçları bir kategori sınır koymadan insanların bunu yazmasını belirlemesini yaptık. Biz o yüzden de yardımlaşma demedik. Yani Mert'in orada o hani felsefi olarak bunu kurguladığı bir şey var. İhtiyaç ve destek. Çünkü ihtiyaç sahibi olan yarın öbür gün destekçi de ki biz bunu Covid'de yaşadık. Mesela bizim çok 65 yaş üstü destekçimiz vardı. Biz bazen işte o veri o anlamda önemli oluyor. Bize mesela bir yılda 35 kere destek olmuş. Hatta biz onları Dastas'a davet ettik. Tiyatroda veriyle bunları görebildik. Ama sonra evden çıkamadıkları için onlara ihtiyaç sahibi oldu. O yüzden bu sefer de gençler onların alışverişlerini yaptı yine sistem üzerinden. Yani biz aslında o yüzden yatay, döngüsel ve şeffaf olarak görülebilen bir teknolojiyle geleneksel ihtiyacı aslında gidermeye çalıştık. Hayır, ona da online imece dedik zaten. Hani o bir, çok bir güzel. Image. Yani hani o tarafta e, yani şimdilerde bankaların sosyal bankacılık diye adlandırdıkları birçok ürün de var böyle finansal teknolojilerle aslında var ettikleri. E, çünkü hani hep diyoruz ya yine işte anlam arayışı. E, dolayısıyla artık hani ee, birçok insan işte e, kamu kuruluşu e, globalde baktığımızda da yine keza öyle işte büyük şirketler falan, hepsinin içinde üniversiteler aynı şekilde bir anlam arayışının peşinde koşuyorlar ve hani bu teknolojinin de burada hani birçok AI sistemin birçok işte yapay zekanı ve bu anlamdaki e, teknolojinin de e, bu anlam arayışına katkı sunması e, yani zaten kaçınılmaz başka türlü varlığını da sürdülemez biz bu tarafta o yüzden hani iyilik için teknoloji tarafına da çok e, kafa yürüyoruz. E, i̇yilik için teknoloji de e, aslında kurduğumuz ilk günden beri ihtiyaç haritasını e, o tarafta atığından, e, programlamasından, yazılımından, desteğine kadar teknolojinin her tarafında e, düşünüyoruz. Oraya doğru proje geliştiriyoruz ya da proje geliştirilenlerle ortaklaşıyoruz diyebiliriz. Çok güzel ve çok da çağdaş, çok da yararlı bir girişim. Bu programda hoşgörünüze sığınıp 2-3 müzik arası vermekteyiz. Sayın Fırat'ın hoşuna gider belki diye düştüm. Ne çalalım diye düşünürken biraz müzikallerden bir şeyler çalalım değil. parça sözler Kurt Weill, pardon Bertolt Brecht, Beste Kurt Weill, Penny Opera. Bu 3 Penny Opera, 3 kuruşluk operayı... Hani ben çok küçükken falan görmüştüm. Devlet tiyatrosuna galiba sonra orta oyuncuları da oynamış. Ama oradan bir parça The Ballad of Mac Oh çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> 12 Mayıs 2023 95.0 açık radyo. Düz önce sağlık programında konuklarımız Ali Ercan Özgür ve Matt ihtiyaç haritasını konuşuyoruz. Müzik arası olarak ilk parça 3 kuruşluk operadan Kurt Weill, Bertolt Brecht'ten The Ballad of Mac isimli parçayı dinledik. Evet Ayşegül Söz Evet bu arada sorular da geliyor sosyal medyadan. Süha Oğuz Ertam hocamız bir soru sordu. Bilkent Karşılaştırmalı Edebiyat'tan. Hocamızın sorusu şöyle ben biraz değiştirerek sorayım. Bu türlü organize iyilik hareketleri, sivil, sivil hareketler, ihtiyaç haritası, ahbap çok beğenildi, çok takdir edildi. Ama e, kamusal yapılanmalar üzerinden de bazı eleştiriler getirildi. E, sizce kamusal yapıların, kamusal AFAD gibi yapıların yapılanması nasıl olmalı? E, sizin büyük bir deneyiminiz var. E, bu deneyimden e, yola çıkarak e, neler önerirsiniz? Bu oluşumların her biri sivil mi olmalı, özert mi olmalı, kamusal da olmalı mı sizce? Ya orada ben böyle kamu yönetimi şapkamla da girip, hmm, Ne güzel. E, şey olarak e, ne e, İnovasyonu maalesef ihmal ediyor. E, buradaki kilit şeyden bir tanesi o. Aslında kamunun inovaya edebileceği çok şey var. Biz işte kendi alanımız açısından sosyal inovasyon diyoruz. Yani gönüllülerin örgütlenmesi, e, buna yenilikçi çözümler. E, bu tip yapıların mutlaka e, sivil toplumla e, ve özel sektörle de etkileşim halinde olacağı alanlarını daha güçlü, e, ...tutması gerekiyor. Hani kamu tabii ki kamu sorumluluğunu... ...bir de bunu yaparken özellikle... ...afet gibi konularda daha... ...kentlere, mahalleye ve... E, ...işte sel felaketi olabilir... yangın felaketleri oluyor. Hani afetler dediğimiz de çok çeşitli. E, o anlamda da bunu... ...yerinden yönetimle yani yerel yönetimlerle... ...yapması çok e, önemli. İşte bizlerin deneyiminde Elazığ... Işte ...ölçek de belirleyici oluyor. İzmir, Edirne'de biliyorsunuz... ...mülteci krizi olmuştu sınırlarda... İzmir'de tamam. yine deprem oldu, yangınlar olmuştu. Şeyde işte Marmaris yangınları diye tanımlıyoruz ama Bodrum, Marmaris. Şimdi baktığınızda yani Muğla ve Antalya yani iki şehri kapsayan. Şimdi böyle durumlarda koordinasyonun yine konu aslında özetle kamunun koordinasyonda o inovasyonu, verimliliği buradaki kilit kelimelerden yine biri bence o. Yani verimlilik ve inovasyonu çok kapı açmadığı için Ortaklıkları tam kapı açmadığı için maalesef buradaki verimsizlikler kitlesel halde çok büyük doğa ve afet olaylarında bunların ama önceden de hazırlıklı olunması, senaryoların yapılması gerekiyor. O yüzden senaryo yapılmıyor kamu açısından hazırlıklı hale toplum çok fazla getirilmiyor. İnovasyon ve verimlilik de burada bir ayak olarak düşünülmediği için de ortaya maalesef böyle bir tablo çıkıyor diyebilirim. Ya bir de topluma indirilmesi gereken bir hikaye var aslında. Toplumun e, yani daha e, hani ilkokuldan başlayıp işte üniversite yaşantısına sonra işte halihazırda kurumsal şirketlerin içine kadar her seviyesine indirilmesi gereken bir şey. Sivil toplum farkındalığı ama sahada ilgisi aynı zamanda. Sahada çalışabilmek, sahada var olabilmek e, kapasitesine etkisine göre aslında toplumu o anlamda e, bir e, örgütün e, aslında parçası yapabilmek. E, demin ki işte aslında e, müzik halinden üç kuruşluktan ilhamla yani e, örgütlenmeyen her şey doğa her türlü boşluğu doldurur. Yani eğer doğru örgütlemezseniz dilenciler kendi aralarında örgütlenirler başka bir sistem yaratırlar. Yani dolayısıyla e, boşluk bırakamazsınız boşluk bırakamayız. E, hani kamuda da öyle bir e, şey var hani birleştiren gücü aslında aynı zamanda e, veriyi aldığımız doğru veriyi aldığımız... Ee, aslında e, kartları doğru dağıtan sahadaki koordinasyonu sağlayan bir tarafıyla e, bunu da aslında operasyon biçiminde yapmak zorunda değil, açık kaynaklı aslında e, o anlık ihtiyacının ne olduğunu şeffaf bir şekilde paylaşmakla da oluşturulan bir kültür. Çünkü aslında sivil toplumu oradaki insanlar halihazırda e, o gün işte sahaya inan, inenler, afet e, ne olursa olsun e, buna reaksiyon verenler aslında bir şeyler yapmak istiyorlar ve doğru, doğru veriye doğru yönlendirilmeye ihtiyaçları var. O yüzden bizim kurumlarımız bir şekilde bu anlamda güven telsinidir. Çünkü çok şeffaf bir şekilde bu süreci yönetiyoruz ve burada da bir e, öne çıkmaya çalıştığımız ya da buradan bir başka e, kişisel e, ikbal e, ya da hani kurumsal bir ikbal derdinde de olmuyoruz açıkçası. O şey yani afet durumlarına ya da kriz anlarına zaten hepimiz eşit bir yerdeyiz, eşit bir yerde. Yani özellikle de şu yaşadığımız e, korkunç işte 11'li kapsayan Deprem muhafeti gösteriyor ki hiçbir devletin, hiçbir e, aslında oluşumunun bunun altından kalkabileceği bir e, dünya yok. Yani dolayısıyla bu tarafta e, ilçe bazında, mahalle bazında örgütlenmeye ihtiyacımız var. İyilik etrafında ve aynı sivil toplum etrafında. Dolayısıyla oluşturulmak gereken bilinç de buradan geçiyor. Yoksa e, araç gereç e, ya da işte şey hani artık oradan sonrası Maalesef kimi zaman ikinci e, şeyde bile kalabiliyor, e, nedir? E, sırada bile kalabiliyor çünkü eğer oraya ulaşabilecek yolu inşa edemezseniz, e, ne bileyim 20 dakikalık yolu 4 saatte kat edilebilecek bir altyapıya sahip olursanız, işte e, orada kamu personelinin ya da kamu kurumunda da yapabileceği bir şey yok. O zaman herkesin eli kolu bağlanıyor. Dolayısıyla bu çok uçtan yani başa, baştan uca böyle bir sistem problemine doğru gidiyor. Bu anlamda kamunun en temel hani sorduğumuz soruya cevap olarak da şeyi ben de ona eklemiş olayım. Kamunun her zaman işbirliğini açık. Aslında geliştiren, el uzatan, kulak uzatan, dinleyen, işte dönüşüme açık. Bu anlamda çok esnek ve kuvvetli olması gerekiyor. Kuvvetin zaten Aslında o esneklikten geliyor. Çok başı, tek başına böyle katı olursanız kırılıyorsunuz, çok hızlı kırılıp çalışmaz hale geliyorsunuz. Dolayısıyla esnek ve kuvvetli olmamız gerekiyor tarafta ki dinleyebilelim. Yani İskandinav toplumları biliyorsunuz, sivil toplumda şey aslında sosyal devlette dünyada fark yaratmış, herkesin örnek aldığı topluluklar ama en çok sivil toplum öyküsü de onlar da var. Ee, bu bir devleti ya da bir kamuyu ya da bu anlamdaki alanı güçsez, güçsüzleştirmez ya da güçsüz olduğunu göstermez. Tam tersine ne kadar kuvvetli oldu, ne kadar sivil durduğunu da gösterir. Yani kamunun e, gücü kadar sivil toplumun gücü ve bir arada sahada olması da e, çok farklı roller ve çok farklı şapkalara e, ihtiyaç duyduğumuzda çok net bir aslında göstergesi diyebiliriz İskandinav toplum üzerinde Bunu gerçekten anlatabiliyor musunuz Ankara'ya? dinliyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yer yer anlıyorlar ya. İçeride çok iyi, çok değerli bürokratlar. Yani i̇çeride var. öyle evet, evet. Doğru. Evet, yani gerçekten çok biliyorum. E, yani iyi kalpli insanların e, evet, olduğu kesinlikle. da bir şey var. E, onlar da zaten toplum yararını hani bir de görüyorlar oradaki insanların e, ne, ne durumda olduklarını görüyorlar. Vicdanları el vermiyor açıkçası. Evet, evet. Bir şekilde hani destek olana da ya var. Biz Mert'le bu, bu tip konuları kamu da olsa sosyal konular da olsa böyle matematik problemi gibi görmeyi çok seviyoruz. Yani evet. böyle bir fonksiyon gibi görüp yani hesaplayamıyoruz bazen dediğiniz evet. gibi. Yani, hani, evet. e, yani niye bu böyle olmuyor? Mantığımıza uymayan yerler oluyor ama sonuçta hani o problemi çözmekle ilgili de e, pes etmiyoruz. Yani bizde başka dili mi kullanmamız lazım veya başka bir araç mı kullanmamız lazım, yöntem mi Tekrar deniyoruz, metot arıyoruz. Yani evet gerçekten en, en kaba haliyle yani, ee, en esnaf haliyle diyeyim. Hani böyle üzüm, üzüm yemek mi, bacıyı dövmek mi aslında evet. öyle bir hikaye evet, var. Evet. Biz üzüm yemenin tarafında olduğumuz için hani evet. e, çünkü aslında sosyal sorumluluk haricinde acayip bir sorumluluk var orada. Hani evet. bir topluluğun, e, bir mahallenin, o çevrenin altı e, ay ya da beş ay daha erken barınmasını sağlayabilirsiniz ya da sağlayamazsınız hani ya da o kaynağın oraya ulaşmasını sağlarsın. Ya da sağ kişisel bir derde dönüştüğünde hikaye, kendinizi başka türlü oraya koyduğunuzda bir sürü şey yavaşlıyor, geriliyor ve hani buna hiç gerek yok zaten. Evet. O yüzden şey, e, biraz e, olayın gerçekleşmesi adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi noktasında hareket edince ilk önce bir bir bir öl, tartılıyoruz. Tartıldıktan sonra Allah Allah gerçekten mi öyle acaba filan deyip sonra bir palamar çözülüyor yani bir şekilde. <gülüyor> Sayın Ali belirttiği bu matematiksel yaklaşım ki sizin bütün tanımladığınızı belki o kelimeyle evet. özetlemek mümkün ama o çok çok sağlıklı ve çok doğru bir şey yani. Bu da sizi doğruya götürüyor sanıyorum. Evet, evet. evet. Ayşegül var mı sorun? Bir müzik arası daha vereceğiz birazdan. Ee, yavaş yavaş depreme girelim diye düşünüyorum. Peki bir ee, müzik daha arası daha verelim. Tamam. Ondan sonra sonuna kadar programın depremi konuşalım. Tamam, Eğer tamam. tamam. Peki bu sefer Türkiye'den bir müzikal. Böyle deyince benim aklıma hemen Haldun Taner ve Keşanlı Ali Destanı geldi. Şimdi bu, bu eseri de ben sahnede gördüm diyeceğim de ulan bu adam 100 yaşında falan mı diyeceksin? <gülüyor> diye korkuyorum ama bu göz alıp Engin Cezar ve Gülüs ben seyretmiştim. Çok küçüktüm ama ee, Keşanlı Ali Destani. Çok keyifli bir müzikaldi. Oradan Sinekli Dağ parçasını dinliyoruz. Seslendiren Gülüs Suruy'u Haldun Taner'in Ölümsüz Eseri Keşanlı Ali Destanı'ndan Sinekli Dağ parçayı Gürgüs Suri'den dinledik. 12 Mayıs 2023 95.0 açık radyo Biz Önce sağlık programında konuklarımız Ali Ercan'ın, Gür ve Mert Fırat'la ihtiyaç haritasını bu gerçekten insanın hani inanası gelmiyor bu ülkede böyle şeyler de oluyor mu diye. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz. Bilmiyorum ben çok etkilendim Ayşegül'ü bilemem tabii. O daha genç belki daha az etkilenmiştir. Evet. Peki, evet Ayşegül, son bölümde ne, e, yani somut olarak şu 6 Şubat depremini konuşalım diye düşündük sizler için de uygunsa. Ayşegül, senin en başlayalım. E, evet, 100. güne yaklaşıyoruz depremin. E, aslında biz depremi konuşmayı sürdürüyoruz programımızda. E, dep deprem e, ihtiyaçları da biraz seçimin gölgesinde kalmış görünüyor. Şu anda belki seçimden sonra eminim daha çok bunları konuşacaklardır e, siyasilerde ama şu anda daha gölgesinde gözüküyor. Ben doğrusu ilk sorum şu olacak, e, ihtiyaç haritasının neler yaptığını konuşacağız ama bir gözlemlerinizi de almak istiyorum. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Sanıyorum Mert Fırat Antakyalı doğru mudur? Evet doğru, doğru. E, Sizin hani gözlemlerinizde Ali Ercan Özgür'ün e, bilmiyorum ama sizin bu şekilde basında gördük. Ee, sizin depremle ilgili neler oldu hem e, kişisel tarihinizdeki e, duygunuzu öğrenmek istiyoruz hem de e, gözlemlerinizi öğrenmek istiyoruz. Çünkü eminim hani birçok anınızın olduğu yer e, sarsıldı ve yıkıldı. E, bu Bunu sormak istedim. ilkin ihtiyaç evet. haritasını yaptıklarından önce. Bu arada alerjanla Maraşlı. Aaa tamam Hı -hı. Tamam evet. o zaman. Ee, biz... i̇şte, Hayatın böyle bir şeyi bize de. Evet. <gülüyor> biz ilk gün Hatay'a, e, Antakya'ya gittik. Sonra hemen Maraş'a geçtik e, ertesi gün. E, ve hep bölgede Maraş, Adıyaman, Hatay, Malatya dörtlüsü. Antep'te zaten ofisimiz orada olduğu için genel itibariyle oradaydık. Adana. Adana, Adana e, Ticaret Odası sağ olsun bize e, ofis olarak açtı e, orayı. Dokuz tane depomuz vardı. Ee, benim ya çocukluk tarafına dönecek olursak e, tabii böyle Hatay defaatle yıkılıp e, yeniden yapılmış bir şehir maalesef e, yer ve çarpık kentleşmenin de yer yer aynı e, sinekli dağda olduğu gibi demin yine dinlediğimiz hocam çok güzel pastalar atıyor şehirleşmeyle <gülüyor> ilgili Türkiye'deki çarpık yapılanma ve sınıflı toplum içindeki aslında e, mecburiyetle insanların gark edilmesi. Gece kondulara, çarpık yapılaşmalara, sonra onlara çıkarılan imar haflarına, arkasında onların seçim malzemesi yapılmasına kadar uzanan Türkiye'nin işte bu trajedisi. Yoksulluğun ve yoksulluğun bir binada vücut bulması hali, sonra binanın insanlara maalesef tabut olması hali diyelim. Dolayısıyla bu Hatay tarafı da maalesef yani geç kurulmuş, sonrasında dönüştürülememiş. E, çünkü kentsel dönüşüm dünyanın her tarafında var ve yapılıyor. Ama tabii e, adil ve e, o anlamda nitelikli şekilde yapılmayınca işte böyle oluyor açıkçası. Ve hani zemin etikleri yapılmayan yapılaşmalarda hızlı büyüyen şehirlerde olduğu gibi nüfusu neredeyse 2 milyona yaklaşmış bir hataydan bahsediyoruz. E, aslında 1.3 milyonda ama e, mülteci toplumda ciddi uğrak yerlerinden biri ve e, sürekli işte işçisinin de çok olduğu farklı şehirlerden gelen Beyaz Yaka ve Mavi Yaka'nın çok e, yoğun uğrak e, alanıydı aslında Hatay. O anlamda 2 milyon nüfusun şu anda e, %7 oranında neredeyse 120 bine indiğini biliyoruz. E, dolayısıyla Hatay'ın %80'i yok oldu tabii. E, bütün o ilçeler, e, 566 mahalle e, çok ciddi zarar gördü. E, bölgenin tamamı için aynı şey söylemek söz konusu hani e, tabii bir yandan da çocukluğumuzun mekanları hepsi yani. İşte önünde buluştuğumuz meclis binası. işte ilk e, oyunu seyrettiğimiz, ilk filmi seyrettiğimiz sinemalar. işte Maraş'tan gelen e, dondurma yediğimiz dondurmacı. Yanındaki vali konağı falan gibi. Böyle her birimiz için e, aslında böyle simge binalar, simge yapılar. İçinde oyun oynadığımız tiyatro. İşte çocukluğumun geçtiğim, e, festivalle gidip ya gittiğimiz ya da yani kendimiz turneyle gidip oyun oynadığımız tiyatro. İşte ne bileyim mezesini yediğimiz, sokağında işte hahamını gördüğümüz, kilisesine uğradığımız mekanlar, uzun çarşısı, esnafı falan kooperatifi derken aslında dümdüz olmuş bir geçmiş. E, fakat yani işte oradaki insanların umudunu e, bir şekilde yaşama tutunma isteklerini e, Hatay'a ve Hatay'ın aslında sadece bir şehir ve bir binadan ibaret olmadığı bir düşünce yapısı, bir e, ortak buluşma noktası, bir düşüncenin etrafında bir anlayışın etrafında bir toplam olması noktasında e, bir anlamda e, böyle bambaşka bir yere taşıyor. Hani o tarafta Samandağ mahallesinden tutun işte Defne'den Hatay'ın Antakya'nın içine kadar e, her mahallesinde bambaşka bir ruh uyanıyor ve o ruhun e, Türkiye'nin dört bir tarafından da aslında desteklendiği ve destekleştiği bir e, toplam oluşuyor. O yüzden e, evet çok büyük bir trajedi. Ee, ve hani yüzde sekseni yok olmuş bir şehir, işte nüfusu yüzde 7'ye e, milyonlarca insanın göç çektiği bir afeti yaşadık. Ama bir yandan da e, bu kadar sahip çıkılan ve yeniden kurulması için bu anlamda bu kadar desteklenen başka bir yer gerçekten bulunamaz diye düşünüyorum. O da tek umudumuz tabii bu taraftaki. Evet, evet. Doğru bir dönem bizde evet. sağlık açısından Ayşegül bir Türk tarafları birliğiyle grubuyla sizin kadar olmasına gitmiştik hatta bir gün bundan 3-6 tarafıdır önce falan da dönerken sizden aynı uçakta döndük Atay'da ee, ee, sağlık açısından biz biliyoruz eksikleri falan sadece ama siz tabi dokusunun <gülüyor> eksiklerini çok daha büyük resmi görebiliyorsunuz onun için söyleyecekleriniz çok önemli ee, ve bizim gördüğümüz çok kısıtlı bir e, bilgi tabii ama e, hala 3 ay geçmesine rağmen e, devletin e, e, yani çok az filan değil bana kadarsa hiç yok hiçbir şey yok yani e, hala içme suyun eksikliğinden e, hala işte kanalizasyon işte konteyner verip gideri olmayan konteyner e Ayşegül'lem şunu öğrendik örneğin oraya giden e, genç hekimler var. Ve artık kadınlar ve erkekler saçlarını kazıtıyorlar. Çünkü bitten korunamıyorlar falan yani. Buraya gelinmiş bir vaziyet yani korkunç bir tablo aslında. çok kuru, Utanılacak bir tablo aslında. Ee, bilmiyorum Ayşe senin sorun var mı? Evet yine e, bu konudan gideceğiz. Ali Ercan Özgür'ün de Maraşlı olduğunu öğrendik. Kendisine de e, bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz ama tabii geçmiyor. Bunlar işte ihtiyaç haritası gibi iyi oluşumlarla biraz onarılmaya çalışılacak ihtiyaçlar. Evet ihtiyaç haritası neler yaptı? Aslında biz basına yansıyan birçok yaptığını biliyoruz ama sizlerden de dinlemek istiyoruz. Ya az önce konuşmuştuk yani Elazığ depremi itibariyle. <gülüyor> hatta onun öncesinde sürülevi müzik festivali yapmıştık. Bob Geldof'un geldi. Şimdi açık radyoda da olunca. Evet. Mert'si'ye <gülüyor> evet. gittiğinde aklına gelen. Sonra biz onu yaptık Eylül ayında. İşte Eylül'den e, işte ocağın sonuna gelene kadar 4 ay içinde orada sivil toplum kuruluşlarıyla beraberdik. Hatta yolda giderken biz Elazığ depremine yola yani ne yaptınız derseniz ihtiyaç yola çıkıyor. Aslında afet olduğu anda bir kriz masası var. Ve bizim o bölgede de arkadaşlarımız vardı Hatay'da, Adana'da, Maraş'ta. E, hızla haber geldi. Biz böyle işte 4.12'de işte oldu. Biz buçuk 6da yola çıkmıştık. İzmir, Ankara, İstanbul'dan böyle 3-4 ekip e, hızla bölgeye aslında gitmekle ilgili bir refleksimiz var. Yani ilk yaptığımız şey bu. Bunu yaparken de yolda koordine olduk. Ekipler, işte bizim teknoloji ekiplerimiz, duyuru ekiplerimiz, işte sahadan bilgi alan ekiplerimiz gibi. E, Sonra da bir kriz planı yaptık. E, Mert'in tabii Hatay'ı biliyor olması o anlamda bize çok e, büyük bir fayda sağladı. E, i̇şte orada Expo depo e, ki şu anda böyle sembolik de bir yer oldu sivil toplum kuruluşları açısından. Ee, mert oraya daha önce gitmişti başka vesilelerle. Ya orasının uygun bir yer olacağını hemen tespit edebilir. Yani o yereldeki bilgi, ön bilgi çok kritik hazırlıklı olmakla ilgili. Biz çünkü o eş zamanlı yürüyor her şey. Yani 15-16 saatlik süre, ilk 72 saat dedikleri sürede biz çok hızlı organize olabildik. Yönlendirilen tırlar, dastas buradaki depo e, hızla yani de, depo diyorum, buradaki depo. Bizim. <gülüyor> Ama bir sanat merkezi ve seyircileriyle, oyuncularıyla hakikaten e, depo dönüştü depoya dönüştü burası. <gülüyor> hani dilimize bile öyle geldi. Yani. E, burada bir depo, gelen tırlar ve tırlarla oradaki depo arasında biz bir ağ kurduk aslında. Herhalde de oranın lojistik ihtiyaçları. Gönüller geliyordu, çadıra ihtiyaç vardı. İşte elektriği yoktu, hatta anahtarlar yoktu. Kapıyı kırıp girdik biz evet. hani oraya. Ya şey çok acayipti. Biz gittiğimiz hani e, bir yandan da hemen tabii belediyeye yaradık. E, Durumun ne kadar vahim olduğunu bilmediğimiz için hani yoldayız, acayip trafik var ama kimse hiçbir şey bilmiyor. Hemen görüntü alınıp servis edilmiş durumda da değil. Yani belediye çalışanlarının %40'ının, %30'unun aslında göç altında kaldığını anladık yani. yüzde %40'ının, askeriyenin işte yıkıldığı falan böyle afadım binasının <gülüyor> yarısının çöktüğü falan hani böyle bir e, gerçekten o kadar büyük bir etki vardı ki orada o kadar büyük bir yıkım vardı ki hani o tarafta böyle kimseye ulaşamaz olduk ve herkes tabii şokta. Yani bir tek e, oradaki şans e, bir belediye çalışanının İstanbul'da olmasıydı. Ailesini hmm. ziyaret etmek için İstanbul'a gelmiş. Ona ulaşabildik. Çünkü yani de bütün belediyenin telefonu vardı. E, expo bir kalkınma projesiydi aslında. Hatay'ın ve İskenderun'un o bölgenin Antakya'nın ile ilgili bir projeydi. E orada böyle birçok e, gurme turlar vesaire böyle işte orayı kalkındırmakla ilgili projeler vardı. Oranın açılışında da ben hatta sunuculuk yapmıştım. Bir Antakya'lı olarak da böyle keyifle. Bizim için de böyle önemli olduğu için falan. Sonra gitmiştik. O yüzden de o çevreyi çok iyi e, biliyorduk. Bir de hani şehirdeki çok büyük e, yıkımı bir şekilde hani dışarıdan yönetmenin daha hayırlı olacağını kanaat getirdik. Çünkü Gerçekten şehirde güvenliği sağlayabilecek yani ilk aşamada e, kolluk kuvvetlerin ya da ne bileyim hani halihazırda herkesin zarar görebildiği bir deprem ve çevre illerden de kimse gelemediği için Yani o tarafta böyle çok e, ciddi güvenlik zafiyeti olacağını düşünerek biraz daha şehrin dışına çıkmak istedik. Sonrasında da işte e, otogarın zaten orası aynı zamanda bizim Expo alanımız. E, yeni yapılan bir alan ve zemin eti yapılmış düzgün de bir alan. Büyümesi noktasında stratejik bir nokta, şehir plancılığı noktasında hani böyle biliyorduk aslında e, nasıl bir yere konumlandığını. E, çok bilerek ve planlayarak seçtiğimiz bir alan oldu. Akabinde 9 de tane depoya çıktık aslında o süreç içinde. 14 binin üstüne gönüllünün geldiği bir operasyonu yönetiyor olduk. Tabi sadece biz değil, toplum gönüllüleri Çorbada Tuzun Olsun, Nef e, Atış e, Atış Vakfı. E, ilk günden beri hani o tarafta yer yer kendi güvenliğimizi sağlamamız gerekti. Evet. E, oraya bir operasyon ekibi getirdik güvenlikle ilgili. E, akabinde e, kendi yemeğimizi, kendi e, barınma şartlarımızı, koşullarımızı kendi operasyon ekibimizi derken e, orada böyle çok ciddi bir sayıya da çıktık. Evet. E, ve ilk 3 e, haftasında <gülüyor> neredeyse e, <gülüyor> her gün oradaydık zaten. Özellikle ilk 2 haftası yoğunlukla. E, şimdilerde tabii hemen o süreci görünce bir de biz böyle e, Atış ve Nef Vakfı'nın e, ciddi cihazları geldi. E, yani böyle vinçler, e, konteyner alanlar, işte, e, kepçeler, hilteler, onların e, inşaat ekipleri. yani Dolayısıyla böyle dört kişi çıkarttılar hatta afette. Böyle birçok insanı çıkarttılar. Yani o tarafta da böyle bir ciddi bir operasyon yürüdü. Ve o bölge, o alan e, bize tahsis oldu. Hem AFAD'dan hem e, belediyeden sağ olsunlar ve onların da desteğiyle, kolaylaştırıcılığıyla çok ciddi de bir alanı e, almış olduk. Yasal bir şekilde ve ihtiyaç haritası, e, Rotary Kulüp, işte Tabipler Odası, İstanbul Tabipler Odası gibi kurumların böyle içinde bulunduğu bir şimdi konteyner yaşam alanına doğru döndürüyoruz. E, orada da yine kolektif olarak aslında çalışıyoruz. E, Mimarlar Odası'ndan birçok arkadaşımız, işte birçok mimari e, yapıdan, oluşumdan aslında yine arkadaşlarımız var. E, i̇smet gibi hani böyle orada da böyle birçok e, çalıştığımız yapı var sağ olsun onların da katkısıyla şu anda bu hem toplum merkezlerini hem yaşam merkezlerini gerçekleştirdiğimiz 3 e, ili aslında hedeflediğimiz odakladığımız şimdi en çok kataya çalıştığımız bir süreç var. Bir yandan da Regional Recovery Development Center yani aslında bir bölgesel kalkınma ofisi e, kuruyoruz. Onunla da e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte e, aslında orada co-partnerıyız. Onların sağdaki partnerlerinden e, tekiyiz sivil olarak aslında değil mi? Yani orada da e, işte Adana Ticaret Odası, Antep Ticaret Odası, Hatay Ticaret Odası, Maraş Ticaret Odaları ile yine böyle e, kornere bir çalışma yapıp bölgenin sadece desteğe tabi olmaması sonrasındaki evet. kalkıp projeksiyonu da kurulayabileceğimiz uzun vadeli bir aslında e, hem raporlama, hem seç yönetimi, hem e, operasyon gibi e, koşulların içine de ekiplerimizi olgulaştırıyoruz ve sürdürüyoruz diyebiliriz. Süper. Evet, örgü, bölgesel olarak bakmak gerekiyor. Çünkü orası gayri safi milli yüzde %8-10'unu tarımsal üretimin %16-17'lerini karşılayan bir bölge. İşte İnsani Gelişmişlik Endeksi her sene UNDP yayınlar. Normalde Türkiye ortalamasının bir altında olan şehirler şehirler bazında baktığımızda. Şimdi daha da alta düştü Türkiye ortalamasının. E, Antep'te sadece 200 tane müşterisini kaybeden e, işletmeler var. Adana'da keza öyle. Yani e, Adana, e, şey Adıyaman, e, Maraş, e, Hatay'da tabii ki ekonomi çöktü. insanların hayatları çöktü. Bir yandan da bölgesel baktığımızda oradaki tedarik zinciri e, çok ciddi yara aldı. Oranın gelecek 5 yıldaki ekonomik potansiyeli de çöktü. Yani işte Dünya Bankası, EBRD gibi kurumlar oradaki kayıpla ilgili yani binaların işte iş yerlerinin, fabrikaların ile ilgili bir hasar tespiti var. İşte basına da yansıdığı için hani söylüyorum işte 100 milyar dolarlık gibi bahsediyor. Evet. Önümüzdeki 5 evet. ekonomisi de risk altında. O yüzden evet. aslında biz orada bölgede çok hızlı ekonomi, eğitimi, e küçük işletmeleri e canlandıracak bir e perspektif ortaya koymaya çalışıyoruz. Bununla ilgili böyle kapsamlı bir Yol haritası hazırlıyoruz. Ticaret odasıyla burada destek veren danışman kuruluşlar da var. Onlarla beraber hani önümüzdeki en azından 2-3 yıla katkı sağlayacak, ekonomik yatırımları da koordine edebilecek böyle bir oluşum. Evet, Çok iyi bir fotoğraf çekmek ve aslında hani oradaki yani aslında paydaşları da hani stakeholderları da değil. Hani oradaki yine o paydaşları da hani belediyesinden, ticaret odasından özel sektörüne, esnaf odalarına kadar hepsini aslında aynı masaya oturttuğumuz bir süreci yürütüyoruz. Yani o tarafta da herkese böyle yani en gerideki esnaftan en kalabalık kitleye kadar herkese aynı masada oturtmanın çok değerli ve önemli olduğunu da düşünüyoruz. Dolayısıyla uzun vadede bu projeksiyon hani katkı sağlayacak diye de heyecanlanıyoruz açıkçası. Atay'ın ayağa kaldırılmasında Ayşegül'ün de İstanbul Tapu edebiyat kolundan sorumlu olduğu için orada evet. bir grup yazarı, şairi götürmüştü Ayşegül. İşte beraber gittiğimizde o kişiler, o sanatçılar da vardı. Onlarla belki ihtiyaç gazdasının bir dirsek teması olabilir Ayşegül. Tabii tabii Türk Tabipleri Birliği olarak elbette ki zaten her zaman ihtiyaç haritasıyla Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tıp Adası yan yana yer alsa her zaman da yer alacaktır diye düşünüyorum çok kısa bir şey daha sormak istiyorum bir kira bir yuva projenizde vardı o da çok yankı buldu toplumda bir alternatif olarak görüldü ve herkes ona destek oldu diye düşünüyorum bu da çok güzel bir projeydi bundan dolayı da belki bir iki cümle söylemek istersiniz programımızda yavaş yavaş sonlanıyor çok iyi bir projeydi çok sağ olun o da aslında İzmir depreminde Mersin daha önce bir fikirdi ee, ya insanlara özellikle kont konteyner kentlerin yapılı gördüğünüz gibi zaman alıyor aslında izni evet. <gülüyor> Ve çadırlarda da bir insanlar özellikle kış koşullarında yine de yaz koşullarında da mağdur oluyorlar. Ya biz hiç bu konteyner kentleri gerek olmadan insanları boş olan çünkü boş çok boş ev çok fazla. Oraya evet. yerleştirebildiğimiz. Bir de İmece ile e, şey eee e, insanlara en azından 6 ay 8 ay bir yıllık kira desteği oluşturabilir miyiz diye bir fikirdi. Sağolsun o zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi de hızla bunu bir ana destekçi olarak kabul etti. Çünkü burada bu tip kitlesel şeylerde bizim ihtiyaç arıtasının modeli çünkü doğrulamaya dayanıyor. Yani ekiplerimiz var gönüllü doğrulama yapıyor. Ama bir anda böyle bir duyuru çıktığınızda çok da etkisi olduğunda çok hızlı doğrulama yapmanız gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hemşire iletişim merkezi orada çok önemli bir görev görüyordu. Birlikte bunu Tunç Başkan da sahiplenerek o anlamda kamuoyuna duyurduk. O zaman İzmir depreminde 3 haftada 46 milyon. Ki işte bugünün işte yaklaşık işte 5 milyon doları gibi bir kaynak mobilize edilmişti ve insanlar 10 bina aile çok hızlı evlere yerleştirildi. Ev verenler ve kira desteği verenler. Bunda da sağ olsunlar tüm Türkiye çapında orada Adana Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi de destek verdi doğrulamalar noktasında. Bu sefer yaklaşık 700 milyon TL'nin üzerinde bir <gülüyor> destek oluştu. Tabii bu da hani çok hani o zaman 5 milyon dolar yani 50 milyon dolara yaklaşan bir destek çok hızlı hala da İzmir Büyükşehir Belediyesi şey bunu takip ediyor, devam ettiriyor. Biz orada aslında bir teknoloji sağlayıcı, sistem Hı. sağlayıcı, bu fikriyatı sağlayıcı olduk. Yani ihtiyaç sahibi ailelerle destek vermek isteyenlere hep o mantıkla. Evet. Yani. Evet. düzlemde e, bu şeyi insanlar insana, kurumdan kurma e, bir aracısızlık e, üzerinden işlem yaratmaya ya çalışıyoruz. kaynağı aslında başka türlü var. Yani şimdi depremden zarar görmüş e, Türkiye, e, herkese çok ciddi etkiliyor maddi manevi. Dolayısıyla hani böyle kaynağı bu anlamda başka türlü kullanmanın da yolları oluyor ki insanlar aslında aynı şehire yerleşmek istemiyorlar. Ee, bizim bağışçılarımızın hani Kırklareli'den Van'dan, yani evet. Diyarbakır'dan Rize'ye, Trabzon'a, Ordu'ya, e, tekirda, Türkiye'nin Bodrum'a yani Antalya olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki evlerini, yazlıklarını, yayla evlerini, köy evlerini açtılar. Ee, bir de hani böyle alanı yani kendi evini bağışlayanlar, altı aylığına, bir yıllığına eşyalı olmak üzere verenler var. Ee, zaten aslında bu fikir de aklımıza oradan geldiler. Ben bir gün bir yerde bir e, yazı okudum. 2 milyonun üstünde İstanbul'da konut fazlası ve böyle hani boşta gezen ev var. Bununla ilgili nasıl bir değerleme yapılabilir? Yani bu nasıl değerlendirilir? Aynı zamanda ekonomiye nasıl kazandırılır diye böyle konuşurken Ercan'da. E, deprem oldu. Deprem olunca dedik ki ya aslında şimdi aslında bu konutu nasıl insanları e, içeri alabiliriz Halil bu boşta olan konutları biliyoruz. E, i̇şte aslında bu, bu hikaye birazcık da oradan çıktı ve e, gerçekten de teveccüh buldu. E, sağ olsun hani oradaki destekçiler de inanılmaz bir e, hikaye yazdılar. Peki evet. e aslında e, böyle vicdansızlıkların, kötülüklerin çok konuşulduğu, çok görüldüğü, çok rastlanıldığı bir ülkede. E, bu ülkede iyi şeyler de oluyormuş e, sözüne uyan bir çalışma e, grubusunuz. Yaptıklarınız çok önemli. Gerçekten e, hani kutlarım değilse sadece teşekkür edebilirim ben kendi adıma. Sağ olun. E, ve önce parçayı tanıtayım. Bu parça ilginç olabilir. Sakın parçanın ismini e, Pazar günü yapılacak seçimle e, birleştirmeyin. 72 yılında e, çekilen kabare filmi Lize Minel'den dinliyoruz. Maybe this time. Ama bunun kendisi bir aşk hikayesi olarak söylüyor. Bunu seçimle hiç ilgisi yok tabii Çok çok teşekkürler Sayın e, Ali Ercan, Sayın Mert Fırat katıldığın için sağ olun efendim iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, Discoling. Evet. Sağ olun. Bir hafta sonları herkese. Görüşmek üzere. Haftayı görüşürüz. Ayşegül bir seçim mesajı giriyor. Ee, yasaklara giriyor. giriyor. Ben sosyal medyamda yazmıştım. Burada da tekrarlayayım. Bu seçimle ilgili olmayabilir. Hayattaki seçimlerinizle ilgili. E, Mandela şöyle diyor. Hayattaki seçimlerinizde korkularınız değil, umutlarınız, ya, umutlarınızı yansıtın diyor. Biz de işte umut doğuran, umut taşıyan bir oluşumu e, taşıdık programımıza. Demek ki zarımızı umuttan yana atmalıyız. Vay, peki. Tekrar tekrar teşekkürler. <gülüyor> sağ olun. Herkese her şey, teşekkür olun. teşekkür ederiz. Evet. <gülüyor> Olsun da. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor>